اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ام يحظرون بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس Min şerl vesvesilhanas, elledi vesvesi, fi siddurin nası, min elcenneti ve nas. Bismillahi r-Rahmani rahim Inna Allah ve malaikatahu, yusallu naal Nabi. Ya eya Sallu aleyhi ve sellimu teslimen. Sadakallahü'l-azim. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala şefii zünubina Muhammed. Sallu ala tabibi gulubina Muhammed. Ol menba'i bağ belagat, ol mahzeni fazlı saadet, ol andeli gül zar-ı fesahat, Muhammed Mustafa'a salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغدود عليهم ولتالين آمين يا محيم بسم الله الرحمن الرحيم ya eygüellezin Äenü tekullahe vel ten zur nefsümme qddemet Lidin ve tekullah İallahe xabirun bime tammelun Vela teûunu keellezin nesullahe feen sahüm feen sahüm en füseüm Üla kehümül faşikun Şada Allahü ve bellagena rasuluna ve resulul kerim ve nahnu alema qale halikuna ve rasikuna ve mevlana min el şakirina şahidina bi kalbin selim cenabu hak cibril emin namus ekber vasıtasıyla efendimiz iki cihan serveri Muhammed enil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine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 çok aziz ve muhterem müminler Malumunuzdur ki içinde bulunduğumuz şu günler Zilhicce ayının son günleridir Yani Hicri Senenin Son ayı Ve onun da son günleri Kısmet olursa Birkaç gün sonra Yani önümüzdeki Perşembe günü zannediyorum, Muharrem-i Şerif'in biri olacaktır. Böylece hicri senenin 1325. yılı tamamlanmış, 1326'ya girmiş olacağız. Ve ömrümüzden de, ömür defterimizden de bir sahife tamamlanacak, dolacak, yeni bir sahife açılacak. Onun için bu günlerde biraz fazla iltica etmemiz lazım. Biraz fazla. Neden? Madem ki defter amalimiz kapanacak, şey olar yani bir sayfa kapanacak, tamamlanacak, iyi veya kötü hükme bağlanacak, biz onun için son günlerde Ya Rabbi diye samimiyetle iltica edip, Cenab-ı Hak'tan affımızı isteyip, Hatta samimiyetimiz nispetinde öyle ki, Cenab-ı Hak günahlarımızı affetmek şöyle dursun, hata ve günahlarımızı sevaba çevirme ihtimali de vardır. Evet, Kur'an-ı Kerim'de bunu ifade buyurmuştur Cenab-ı Hak. Onların günahlarını sevaba tebdil ederim buyurmuşlardır. Razi olması mühim. Ya biz affet ya Rabbi diyoruz, o ne kadar lütufkar bakın, affetmekle beraber günahları sevaba çeviriyor. Evet, sevaba çeviriyor. Şimdi bu bakımdan e, bu günler çok mühim. Mesela şimdi e, Zilhicce ayının Zilhicce ayının son günü önümüzdeki Çarşambadır. Önümüzdeki Çarşamba Zilhicce ayının son günüdür. Önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece de yani salı günü akşam da zilhicce ayının son gecesidir. Çarşamba günü son günü, salı günü akşam çarşamba gecesi son gecesi. Çünkü çarşamba günü zilhiccenin son günü olunca o gün akşama kadardır zilhiccenin müddeti akşam olunca Muharrem-i Şerif'in ilk gecesi girmiş demektir. Bunu şunun için tasrih ediyor, yani açık söylüyorum. Zilhicce ayının son gecesinde Cenab-ı Hakk'a karşı hiç olmazsa bir tesbih namazı kılmalı. kılmalı. Yapabilenler hatmi enbiya yapmalı. Cenab-ı Hakk'a iltica ederek, Ya Rabbi, Ya Rabbi, şu Son gecede beni de affı ilahiyene, mağfiretü sübhaniyene masar edip razi olduğun kullardan eyle diye iltica etmeli. Bu son gecedir. Ondan sonra da mümkünse son günü olan çarşamba günü oruç tutmalı ki bu seneki hayatımızı, ömrümüzün, ömür defterimizin bu sayfasını oruçla kapatmış olalım. Evet, çarşamba günü. Ondan sonra geliyor perşembe. Perşembe Muharrem-i Şerif'in ilk günüdür. Ayrıca haftada Peygamberimiz Efendimiz Hazretlerinin tavsiye buyurduğu oruç, nafile oruç tutma günleri olarak tavsiye ettiği pazartesi ve perşembe günleri vardır. Önümüzdeki perşembe hem Muharrem-i Şerif'in ilk günü hem de perşembe. Mübarek günü amellerin Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya arz edildiği gün. O günde oruçlu olsak ne olur? Geçmiş seneyi oruçla kapatmış, başlayan seneyi de oruçla başlamış oluruz. Onun için son günü ve son gecesi Cenab-ı Hakk'a, Ya Rabbi, geçmiş olan seneyi benim hakkımda hayırlı kıl. Hatalarımı hayırlı affedip, Sevaba teptil et diye dua etmeli. Perşembe gecesi, çarşamba günü akşam da yine Cenab-ı Hakk'a hiç olmazsa iki rekat nafile namaz kılıp, Ya Rabbi, gelen ve beni kavuşturduğun bu yeni seneyi de benim için rızayı ilahiyene muvafık şekilde yaşayacak bir sene eyle diye Cenab-ı Hakk'ın yardımını istemeli. Yardım... Bizim için yılbaşıdır. Yılbaşıdır. Bakın ne diyorum? 1325'ten 1326'ya geçiyoruz. Yılbaşı. Ee, Hristiyani anlayışla da yılbaşı vardır. Miladi olarak tar milat demek milat doğmak demektir. Hazreti İsa'nın doğumunu başlangıç kabul eden takvimde yılbaşı Ocak ayının biridir. Aralık ayının son gecesi yani bu şeyin bir ocağın gecesi ne yaparlar? Yılbaşı yaparlar. Onların yılbaşında ne var? İçki var, kumar var, daha ötesi var, daha bir takım kadınlı erkekli çirkinlikler var. Var var öyle mi? Ama, ama, eh onlar bunu yaparlar. Biz ne yapmıyoruz? Müdahale etmiyoruz. Yalnız yanlış olduğunu söylüyoruz o kadar. Ha, yılbaşı, onların yılbaşı. E, bir de Hazreti İsa'nın doğumunu başlangıç kabul ederek hazırlanmış takvim, miladi takvimde böyle yılbaşı olduğu gibi Peygamberimiz Hazreti Muhammeden'in Mustafa'nın Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye hicret edişini başlangıç kabul edip hazırlanmış olan ve adına hicri takvim, kameri takvim denilen, denilen bu senenin de bu takviminde son ayı zilhicce ayı, ilk ayı Muharrem-i Şerif ayı ve önümüzdeki çarşamba günü bizim yaşadığımız şu zilhiccenin 1325'in son günü o gün akşamda yani çarşamba günü akşam perşembe gecesi de bizim için hicri yılbaşı gecesi. Biz yılbaşı gecesinde ne yapacağız? Bu hususta ne yapacağımızı şöyle yapalım, böyle yapalım diye kendiliğimizden bir şey demeyeceğiz. Ne yapabiliriz? Önce Kur'an-ı Kerim'e bakacağız. Acaba Kur'an-ı Kerim'de bu hususta bir şey var mı? Öyle değil mi? Ondan sonra hadisi şeriflere bakacağız. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, İbni Abbas radıyallahu anh'ın ile rivayet edilen hadisi şerifte şöyle buyurmuş. Benden sonra, Benden sonra, amellerinizi Kur'an-ı Kerim'e bakıp orada bulduklarınız ile tanzim edeceksiniz. Amelleriniz ona göre olacak buyurmuşlar. Kur'an-ı Kerim'e göre. Kur'an-ı Kerim'de bulamadığınız zaman benim hadis-i şeriflerime benim sünnetime bakacaksınız. Ona göre amel edeceksiniz. Benim sünnetimde de bulamaz iseniz eshabıma bakacaksınız. Onlar ne yaptılarsa siz de onu yapacaksınız. Evet. Bakınız. Kur'an-ı Kerim'i gösteriyor. Ondan sonra... ...kendi sünnetlerini tavsiye ediyor. Ondan sonra da... eshabı ı Kiram'ın yaşayışından bahsediyor. Onlara bakın diyor. Ama biz şimdi... eshabı ı Kiram deyince... ...bir de hatırımıza bir şey geliyor. Şimdi yeri gelmişken bahsedeceğim. Muharrem-i Şerif gelince de... ...bakıyoruz... ...din adına bir takım hareketler yapacaklar. Kimisi sırtını dövecek, kimisi bilmem ne yapacak. Efendim... Ondan sonra da bu arada Eshab-ı Kiram'dan bazılarına da dil uzatacaklar. Öyle mi? Ebu Bekir'in Sıddık'a, Hazreti Ömer'e, Hazreti Ayşe validemize, Hazreti Muaviye radıyallahu anh gibi zatlara dil uzatacaklar ve din adına. Ama Peygamberimiz ne buyuruyor? İbni Abbas radıyallahu anh'ın tarikayla rivayet edilir bu hadisi şerif. Benden sonra sonra amel etmek için Hazreti Kur'an'a bakacaksınız. Orada bulduklarınızla amel edeceksiniz. Orada bulamadınız. Benim sünnetime bakacaksınız. Benim sünnetim Kur'an-ı Kerim'den ayrı bir şey mi? Hayır. Sizin göremediklerinizi, bilemediklerinizi biz görüyor, biliyor ve açıklıyoruz. İşte o sünnettir buyurmuşlardır. O da aslında Kur'an-ı Kerim'e dayanır. Ama Kur'an-ı Kerim'de Açık olan ifadeler var, gizli olan ifadeler var. Siz o gizliyi anlayamayabilirsiniz. Anlayamayabilirsiniz. Ha. Benim sünnetlerimde de bulamadınız, bilemediniz. O zaman benim hesabıma bakacaksınız. Beni en iyi anlayan hesabımdır buyuruyor. Eshab-ı kiramdan şunu, şunu ayırıyorum filanlar demiyor. Eshab diyor. Sahabe ne demek? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devri saadetinde iman etmiş olarak onu görenlere sahabe denir. İman etme şartı var, bir de peygamberimizi görme şartı var. Evet, ister yakından ister uzaktan. İki şey vardır sahabenin, sahabe olmak için şart. Birisi iman etmiş olmak, inanan gözlerle peygamberimize bakmak. Eğer sadece görmekle sahabe olunsaydı Ebu Cehil de gördü. Ebu Leheb de gördü. Öyle değil mi? Ha, onlar da gördü. Ama bakın onlar iman etmedikleri için Ebu Cehil Ebu Cehil olarak kaldı. Ebu Leheb de işte öyle bildiğimiz gibi kaldı. Ama Hazreti Ebu Beklin Sıddık ve diğerleri iman gözüyle baktı peygamberimize ve inandılar. İmanla inanarak baktıkları için onlar sahabe oldular. Sahabenin de ayrıca hususiyetleri vardır. Sahabe demek, sahabe demek adil, adalet sahibi demektir. Adaletin manası da şudur. Orada sahabeyi ifade ederken sıdku sadakat, itikatta ehli sünnet ve cemaate uygunluk, amel ve ahlakta güzellik. Sahabeyi meydana getiren vasıflar bunlardır. Kendisi doğru olacak itikadı sahih olacak, ameli şer-i şerife uygun olacak, aynı zamanda güzel ahlak sahibi olacak. Eshab bu demektir. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim, benim sünnetlerim ve ondan sonra da eshab buyurmuşlardır. Onlara bakın ve şimdi biraz sonra yeri geldikçe izah edeceğim. Buna bakın buyurmuşlardır. Şimdi biz de ben mevzu şuradan genişlemişti. Bu yılbaşı gecesiyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de evvela ne var ona bakacağız. Ondan sonra hadis-i şerif, ondan sonra hesap. Peygamberimizin tarifi de budur demiştik. Kur'an-ı Kerim'de ben bakıyorum. Kur'an-ı Kerim'de Haşr suresi vardır. Haşr suresinin efendim 18. ayetinde Cenab-ı Hak bizi böyle yılbaşlarında bir hususa davet ediyor. Bakın ne buyuruyor? Es'teiniz billah Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler Hepimizi alakadar ediyor Öyle değil mi? Çünkü iman ettik, inandık Ey iman edenler İttegullah Hazreti Allah'tan korkun Ne demek Allah'tan korkun? Yani Cenab-ı Hakk'ın emirlerine itaat edip Yasaklarından da İştinab ederek kaçınmak üzere bir defa bu kanaat ve bu inançta olun. İman etmek bunu icap eder. Emirlere itaat, nehyettiklerinden, yasakladıklarından da iştinab edip kaçınmak. Allah'tan bu şekilde korkun. Ondan sonra ne yapın? Veltenzur, <gülüyor> bakın, baksın her biriniz. Kim nefsün, her nefis baksın. Neye? Me Demet ligadin. Yarın için ne hazırladı, ne gönderdi ahirete ona baksın diyor. İşte yılbaşında yapılacak şey budur. Benim bir senem geçti ne yaptım? Nasıl oldu? Ahirete ne gönderdim? Buna bakacaktır. Yoksa öyle içip, hoplayıp, zıplayarak, kumar oynayarak bilmem kadınla kızla otellerin lobilerinde vakit geçirmekle yılbaşı şey değildir. Ha, o olabilir, o İslami değildir, o başka. Öyle mi? ...Müslüman olmayanın yapacağı şey budur. Evet. Ama... ...şimdi bu sözden de belki insanlar alınabilir... ...hiç kimse alınmasın. Neden? Dediğim gibi hem Müslümanım diyeceksin... ...hem de İslam'ın dışı hareket ederek... ...bu husustaki yanlışlığın söylenmesine muhatap olmayacaksın... ...ve buna razı olmayacaksın. Bu niye de niye benziyor biliyor musunuz? Adamlar aynen şöyle... Diyor ki ben dilediğim gibi yaşayacağım. istediğim gibi olacağım. Belki de serhoş olacağım. E, ama musallaya getirip koydukları zaman benim evliyalığıma şehadet edeceksiniz diyor. E, Öyle mi? Şimdi şakî olarak yaşayacağım. Şakî demek Allah'a isyan eden demektir. Öyle mi? Cenab-ı Hakk'a isyan ederek yaşayacağım. Ömrüm böyle geçecek. Eşkıyalık içerisinde böylece ömrüm geçecek. Dini Hükümler muvacicesinde, evet. Ondan sonra ölüp Musalla'ya geleceğim, beni Evliya diye namaz kılacaksınız ve cennete göndereceksiniz. Beni. Olur mu böyle şey? Onu cennete göndermeye kalkışan dal gitmiş olur. Evet, kendini ve insanları aldatır. Böyle şey olur mu? Onun için. Ha, insan şunu bakınız, hata edebilir hata ettiği zaman hatasını söyleyen onun dostudur hatasını söyleyen onun dostudur biliyorsunuz meşhur Nizamül mülk diye bir vezir vardır Ondan sonra Nizamiye medreselerinin müessisidir ve İmamı Rabbi şey, İmamı Gazali hazretlerinin hocalarının bulunduğu devirdir bu devir İmamı Gazali devrini düşünün o zamanki alimler Nizamül Mülk aynı zamanda vezir devlet idaresinde hükümdarın yardımcısı. Kendisini i̇mam Gazali Hazretlerinin de ders okuduğu hocası ziyarete gelir. Geldiği zaman sadece itibar eder fakat makamında oturur hiç fazla kıymet vermez. İtibar eder, evet fakat makamında oturur. O zamanın sahibi olan manevi tasarruf ehli olan zat yanına geldiği zaman ayağa kalkar ve hürmeten yerini o zata verir. Yerini ona yerine onu oturtur. Kendisine derler ki: "Ey kıymetli vezir, sen bu kadar büyük hocalar geliyor. Onlara sadece itibar ediyorsun ve yerinde oturuyorsun. Ama bu şeyh denilen zat geliyor. O geldiği zaman ayağa kalkıyorsun ve yerini ona bırakıyorsun. Bu nasıl olur?" Bunun sebebi ne? Aynen şunu söylüyor. Bu kıymet verip fakat yerime oturtmadığım hocalar bana itibar ediyor, beni övüyor, benim nefsimin hoşuna gidecek sözler söylüyor. Ama bu yerime oturttuğum zat var ya, o benim hatalarımı söylüyor, benim nefsimin hoşuna gitmeyecek işlerimi anlatıyor, benim ahiretime yardım ediyor. Onu yerime oturtmayacağım da kimi oturtacağım diyebilir. Bu memlekette aslında doğruyu konuşan alim itibar sahibi olmalı. Ama hayır efendim dinden fedakarlık gösterip de dini insanlara uydurmaya kalkıştı mı o gayet modern oluyor. Öyle olmayıp doğruyu söylediği zaman ona da kıymet verilmiyor öyle mi? Ha, bakınız nizam mülkün şeyi budur hareketi. Bu zat diyor bana hatalarımı söylüyor ahiretime yardım ediyor. Onun için yerime oturtuyor bu öbür gördükleriniz alimdir, itibara şayandır, hakikaten ilimleriyle de amel ediyorlar. Ama beni yüzüme karşı övüyorlar, benim nefsimin hoşuna gidecek şeyleri yapıyorlar. Onun için bunlar bana faydadan ziyade zararıma da sebep oluyorlar, diyor. Evet. Şimdi onun için bugün Müslümanların yılbaşı vesaire anlayışı, tabi olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor Cenab-ı Hak? Ey iman edenler, Hazreti Allah'tan korkun, yarın ahiret için ne hazırladınız? Ona şöyle bir bakın diyor. Yarın ahiret için. İşte ben de onun için zilhicce ayının son günlerinde bu geçen, geçen hicri senede, geçen sene Muharrem-i Şerif ayından bu yana ne yaptık? Nasıl hareket ettik? Mevlamızın rızası için neler yaptık, ne gibi hatalarımız oldu diyelim. Gelin bundan sonra gecelerde Cenab-ı Hakk'a iltica edip, rezil hiccenin son gecesi olan salı günü akşam çarşamba gecesi, Cenab-ı Hak için tekrar nafile namazlar, tesbih namazları kılarak, Ya Rabbi geçen senedeki hatalarımı affet, hasenata teddil et diye iltica edelim. Böylece kendimizi hesaba çekmiş, kendimizi daha ahirette hesap gelmeden evvel kendimizi muhasebe edip hazırlık yapmış oluruz. Ha. Ondan sonra yapacağımız Muharrem-i Şerif ayı içerisinde oruçla başlarız. Muharrem'in 10. günü Yevmi Aşura'dır göreceksiniz. Ben inşallah ondan evvel Yevmi Aşura'da ne yapacağız? Ondan evvel ne yapmamız lazım? O günlerle alakalı sizlere tekrar bir konuşma günüm olacak ve o zaman orada yapacağımız ibadetleri Aşura günü çocuklarımıza, evlerimize, erzak vesaire bakımından neler yapmamız icap ettiğini izaha çalışacağım. Şimdi bu vesileyle Muharrem-i Şerif ayı gelince gündeme gelen esabıkdan vesaire hususundaki bir kısım yanlışlıklara işaret ederek işin doğrusu nedir, ne yapmalıyız? onu ayet iceliyle hadis-i şeriflerin ışığı altında sizlere izah edeyim. Muhterem müminler bu hususlar itikat meseleleridir. Bakının, inanç meseleleridir. Eğer bir insanın ...itigatta hatası varsa ameli ne olursa olsun bu adam paçayı kurtaramaz. Çünkü itikat bozuk. Eğer bir adamın itikadı ehli sünnet vel cemaat itikat dediğimiz inanç demektir. İnancımız Neye, neye haram, neye helal diye inanacağız? Neyin olup neyin olmayacağına inanacağız? Peygamberi nasıl kabul edeceğiz? hesabı nasıl düşünecek ve onlara inancımız ne olacak? Bunları tam olarak bilemediğimiz zaman hata işleriz. Hata işleriz. Şimdi bakınız son günlerde Hazreti Resulullah hakkında ileri geri bir takım sözler söylenir oldu. Bu fevkalade yanlış. Sevkalade yanlıştır. Bu Hristiyanlarla iyi geçinelim adı altında onlarla diyalog yapalım da iyi geçinelim diye düşünerek bir takım hatalar yapılıyor. Bunlar sevkalade yanlıştır. Diyalog denilen şey nedir? Diyalog denilen şey karşılıklı oturup konuşmaktır. Konuşmaktır. Müslüman müslüman olarak oturur, müslüman olmayan da müslüman olmayarak oturur, birbirleriyle şunu yapabilirler konuşurlar derler ki konuşurken Hristiyanın Müslümanlık hakkındaki yanlışlıkları, yanlış kanaatleri ortaya çıkar. Onlar Müslümana nasıl bakıyorlar? Nasıl bakıyorlar? Ve niçin böyle diyorlar? Ha? Buna bakarlar. Bu hususta o zaman derler ortaya çıkınca Müslüman da kalkar dininin doğrularının ne olduğunu ortaya koyar. Siz burada yanılıyorsunuz der. Yanılıyorsunuz. Bunun doğrusu şudur der. Şudur der. Kitaplardan misaller gösterir. İşte vahiy budur. Din budur der. Ve ondan sonra da ne yapar? Der ki, Benim inandığım Hazreti Allah vardır ve birdir. Alemlerin Rabbisidir. Peygamber de Hazreti Muhammed'dir der. Karşısındakinin, bu hususta bir takım saplantıları var. Mesela bugün Avrupalıların en çok saplantılarından birisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem neden çok evlendi? Ha bunu izah eder. Neden olduğunu izah eder. Hazreti Muhammedenil Mustafa'yı onlar kötülemek için çok şehvetine düşkün adamdı da onun için böyle yaptı der. Hazreti Muhammedenil Mustafa 25 yaşlarında iken Kendisinden en az 15-16 yaş büyük Hazreti Hatice valideyle ile evlendi. O vefat edinceye kadar da hiçbir hanım almadı. Gençliği onunla geçti. Şehvetine düşkün insan böyle mi hareket eder? Yani düşününüz ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hususlarıyla alakalı eserler mevcuttur ortada. Nedir? Mesela Eşşübuhat Haulel i̇slam diye bir eser vardır. İslam'ın etrafındaki şüpheler diye. Bu eser gayet bunun sebeplerini bütün incelikleriyle anlatmıştır. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hayatında efendim evlendiği bütün hanımların sebepleri ortaya konulduğu zaman ehli insaf olan herkes haklıdır, Hazreti Resulullah en iyisini yapmıştır diyecektir evet en iyisini yapmıştır. Ha Hristiyanların en çok kafalarını takılan hususlardan birisi budur. Evet. Daha buna benzeyen, buna benzeyen bazı hususlar vardır. Ee, şu anda bunları burada sahip dökecek ve mevzuyu şeyinden asıl e, mecrasından ve çerçevesinden çıkarmak istemiyorum. Ha diyalogta ne olur? Oturursunuz. Bunları konuşursunuz. Dersiniz ki bunun hikmeti şudur, şudur. Doğrusu budur ve bunu böylece Ortaya koyarsınız, karşınızdaki kabul eder veya etmez. Ama es, temelde esas şudur. Ben Müslümanım, hak olan din benim dinimdir. Öyle mi? Sen Hristiyansın, senin itikatta da yanlışlıkların var. Evet, hayır ben de inanıyorum. Senin gerçek manada kıymet verilen, kabul edilen bir inanca sahip olmak için Hazreti Allah Celle Celaluhu'yu var ve bir olarak kabul etmen lazım. Öyle onun ikiliği, üçlüğü yoktur. Yoktur. Bir de Hazreti Muhammedenil Mustafa'yı peygamber kabul etmen lazım. Var mı bu? Yok. O zaman yanlış yoldasın. İnancın yan. Ama bak oturup konuşabiliyoruz. Öyle mi? Nitekim bu durum bu durum İngiltere'de 6 ay süreyle yapılmıştır. Ben bunun eserini baştan sona defalarca okudum. 4 dinden dört adam ve bir dinsizin konuşmaları diye. Evet. Bu eserde he he Hristiyan da var, Musevi var, Müslüman da var. Nitekim Pakistanlı alimlerdir orada İslam'ı şey yapan, müdafaa eden. O kadar enteresan meseleler müzakere edilmiştir ki papazlar, papazlar o Pakistanlı Allah razı olsun alimlerin izahı karşısında öylesine bir mantık cenderesine sıkışıyorlar ki çıkıyorlar ki hocaların dediğini kabul edemiyorlar aksini söyleyecek mantıken de imkanları yok. Yaptıkları hareket şudur. Siz akıl ve mantık izahı ile Cenab-ı Hakk'ı izaha kalkışmış olmakla hata işliyorsunuz böylesine hata işlenen bir mecliste bulunmaktansa meclisi terk ediyoruz diyorlar ve müzakere meclisinden ayrılıyorlar. O kadar. Yani biz artık bu mevzuda bir cevap verecek durumumuz kalmadı. Kalmadı. Kabul de edemiyoruz. En iyisi işte durumumuz budur. Bizi böyle anlayın demiyor. Siz akıl ve mantıkla Cenab-ı Hakk'ı izaha kalkışmakla Günah işliyorsunuz, böyle bir günaha iştirak etmemek için meclisi terk ediyoruz diyorlar. Sonra tekrar bir araya gelip konuşuluyor uzun. Yani diyalog dinlenen şey budur. Yoksa bir Müslümanın kalkıp karşısındakine onun gönlü olsun veya Avrupalının hoşuna gitsin diye tamam siz de cennete gideceksiniz. Hazreti Muhammed'i kabul etmeseniz de sizin yolunuz doğrudur dediğiniz zaman buna diyalog filan denmez din adına ümmeti Muhammed'in evladının dinini terk etmesi gibi bir yer zemini hazırlama, ona yol açma hatası denir ki Allah muhafaza sonu cehenneme kadar gider. Evet. O zaman ne yapacaktır fakir fukara ümmeti Muhammed'in çocuğu? Fakirliği burada islifişe ileri sürülmek suretiyle İncil'in arasına dolar konulduğu zaman onu alacak. E ne olsa o da hakmış zaten ben de İslam'ı bilmiyordum diye Hristiyan olacak. Hristiyan olacak. Ha bu bu çok yanlıştır. Bu yanlıştır. Onun için şimdi yine din adına birkaç gün sonra göreceksiniz ki göreceksiniz ki ne yapılacak? Eshab-ı Kirama dil uzatılacak. Eshab-ı Kiram'ın yanlışlıkları ortaya konulacak. O günler gelmeden evvel siz Müslüman kardeşlerime bu işin doğrusunu ifade etmek üzere ben de ayet-i celil'e hadisi şeriflerde bu mevzuda ne var onları ortaya koyacağım. Bakın Cenab-ı Hak ey iman edenler diyor. İnananlaradır bizim söyleyeceklerimiz. İnanmayan ne yaparsa yapar onlara Hazreti Allah yarın ahirette nasıl söyleyeceğini kendisi bilir. Evet. Durum budur. Muhterem müminler. Şimdi evvela bir defa ehl sünnet vel cemaat itigat ve inancına göre mümin olmanın şartları vardır. Müslüman olmanın da şartları vardır. Öyle değil mi? Mümin olmanın da Müslüman olmanın da şartları var. Bu şartlar nasıl ortaya kondu? Meşhur Cibril hadisi şerifiyle daha buna benzeyen hadiselerle. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem eshab-ı kiramla beraber otururken Cebrail Aleyhisselam bembeyaz elbiselere bürünmüş olarak meclise geldi. Eshab bunu tanımıyordu, bir yabancı zannetti. Peygamberimizin önüne oturdu, iman nedir ya Muhammed diye sordu. Peygamberimiz saydı, bir, Hazreti Allah'a inanmaktır dedi. Peygamber Hazreti i in Mustafa'ya inanmaktır dedi. Kitaplara inanmaktır dedi. Ahirete inanmaktır dedi. Peygamberlere inanmaktır dedi. Öyle mi? Kadere inanmaktır. Hayır ve şerrin haliki Hazreti Allah'tır dedi. Böylece altı şartı peygamberimizin bu saydıklarına o gelip soran yabancı hesabın tanımadığı zat doğru söylüyorsun ya Resulallah dedi. Doğru. Ondan sonra İslam'ı sordu. Peygamberimiz buna karşı da İslam kelime-i okumaktır buyurdu. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh demektir. Namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, zekat vermektir, hacca gitmektir buyurdu. Böylece beş tane husus söyleyince yine gelen zat doğru söylüyorsun ya Resulallah dedi. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Muazibni Cebel hazretlerini Yemen'e vali gönderirken sen bir ehli kitap beldesine gidiyorsun. Onlara teklifin bir evvela hazreti Allah'ın var ve bir olduğuna inanacaklar buyurdu. Bunu kabul ettikleri, inandıkları zaman benim Allah'ın Rasulü olduğumu söyleyeceksin. Bunu da kabul ettikleri, bakın ikinci şey budur, şartı budur. Bunu da kabul ettikten sonra onlara beş vakit namaz emredeceksin. Bunu kabul ettikleri zaman zekatı söyleyeceksin, mallarının orta durumda olan birini, en alasını değil orta durumda birini alacak, fakire vereceksin buyurdu. Fakire vereceksin. Şimdi bakınız orada bir ihtilaf ortaya çıktı. İhtilaf nedir? Yani size mezhepler hakkında bir kanaat vermesi için bir misal vereyim burada. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muazibni Cebel Hazretlerini Yemen'e gönderdi ve Yemen'de en sonunda namazı vesaireyi kabul ettikleri zaman onların, onlara zekatı emredeceksin, onların zenginlerinden alıp fakirlerine vereceksin buyurdu. Fakirlerine. İmam-ı Azam Hazretleri bu tembihi şöyle aldı. Yani peygamberimiz buyuruyor ki Müslümanların zengin onlar Müslümanlığı bunları kabul edince Müslüman olmuşlardır. Öyle mi? Müslümanların zenginlerinden zekatı alacaksın, fakirlerine vereceksin. buyurdu. Bunu kastediyor peygamberimiz. Onun için zekatı zenginden alırsın. Müslüman fakire verirsin. Bakın zekatı alacak adamın Müslüman olması şarttır. Sadakada bu şart yoktur. Komşumuzda fakir, gayri Müslüme de sadaka verebilirsiniz. İnsana bir iyiliktir bu. Ama zekatı veremezsiniz. Çünkü Peygamberimizin tembihinde ne vardır? Müslümanın zenginlerinden alacaksın, Yemen'deki, evet, fakirlerine vereceksin. Müslüman olanın. Bu herkes için böyle. Onun için zekat vereceğin fakir Müslüman olacaktır. Zekatı vereceğin. Bu İmam-ı Azam Hazretlerinin iştihat ve beyanı bu oldu. Bu oldu. İmam-ı Şafii Hazretleri aynı tembihi ele alıp onu değerlendirirken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yemen'e gönderdiği için Muazikli Cebeli ne buyurdu? Onların zenginlerinden alıp fakirlerine vereceksin demekle o beldenin fakirlerini kastetmiştir, böyle anlıyorum dedi. Onun için zekatı bir yerden aldığınız zaman oranın fakirlerine verilir, başka yere zekat nakledilmez kanaatini beyan etti. Ve i̇mam Şafii Hazretleri'nin şahı bu oldu. İmam-ı Azam Hazretleri orada Müslümanların kastedildiğini ifade ederek, Müslümanın zengininden alıp fakire verebilirsin, verecek Müslümanın fakirine vereceksin demekle, o zekatı oradan alıp oradaki fakirlere verirsin şey oldu arttı başka yerdeki de Müslüman fakire verebilirsin çünkü o da Müslümanın fakiridir anladı ve böyle izah etti daha geniş manada İmam-ı Şafii Hazretleri de hayır o yerin zengininden alıp o yerin fakirine vereceksin başka yerin fakirini ilgilendirmez diyerek böylece bir farklı beyan ortaya çıktı öyle mi muhterem müminler ne zarar eder yani Müslümanlar, İmam-ı Azam'ın dediği izahını kabul etsen, oradan alıp oranın fakirlerine ve diğer fakirlere versen, İmam-ı Şafii Hazretlerinin izahını kabul edip, tamam oranın zengininden aldık, oranın fakirine verilecek desen, bir kaybım olabilir mi? Olamaz. Onun için Peygamberimiz ne buyurmuşlardır? Ümmetimin ihtilafı rahmeti vasıadır. Bakın bir kayıp yok, bir akis ne vardır? Geniş imkan vardır, bir rahmettir. i̇htilaf ümmeti rahmeten vasıa. Ümmetimin ihtilafı rahmeti vasıadır, geniş bir rahmettir diyor. İmam-ı Azam Hazretleri burada genişlik getirmiş. Evet. Ve böylece, böylece, şimdi insanlar dine bir tırnak tutturmak isteyenler, mezhep farklılıklar işte mezhep farklılığı budur. Bu da ümmetin için rahmettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynen bu şey, hadisi şerife benzer. Eshabımın hepsine uyun, uyun. Eshabımın arasındaki bu gibi izah ihtilafları sizler için rahmettir buyurmuşlardır. Sizler için rahmettir. E ben ona uydum öbürü öbürüne uydu. Cenab-ı Hak hepsini kabul etmiş. Ha bakınız, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın tarikayla rivayet edilen hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynen şöyle buyurur. Benden sonra eshabım arasındaki ihtilafı Rabbim'dan sordum diyor Hazreti Rasulullah. Evet. Evet. Öyledir. Çünkü Peygamberimiz Efendimizin şöyle bir izahı var. Yıldızlar göklerin emniyetidir buyuruyor. Onlar döküldüğü zaman gökler yarılır. Nitekim kıyamet öyle olacaktır. Güneş dürülüp kaldırıldığı zaman yıldızlar dökülecek ve semanın düzeni bozulup dökülmeye ve yarılmaya başlayacaktır. Yıldızlar göklerin emniyetidir diyor Peygamberimiz. Onlar döküldüğü zaman gökte olacaklar olur. Ben de Esabımın emniyetiyim. Ben ayrıldıktan sonra ümmet esabımın arasında mukadder olan hususlar olur diyor. Yani ihtilaflar olur demek istiyor. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın tarikiyle rivayet edilen hadis-i şerifte, hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben diyor, benden sonra eshabımın içine düşeceği ihtilafları Rabb'im'den sordum. Rabbımın bu hususta bana vahiyşi oldu diyor. Habibim, senin esabın benim yanımda yıldızlar gibidir. Evet, senin eshabın benim yanımda yıldızlar gibidir. Bazısının nuru bazısından fazladır, bu olur. Yıldızların da hepsi aynı parlaklıkta mı? Hayır, bazısı bazısından daha büyük daha parlak. İşte Habibim senin hesabın benim yanımda böyledir. Bazısının nuru daha fazla, daha parla. Bazısı ona nispetle ama birbirine nispetle, sana bana nispetle değil bakınız. Birbirine nispetle, birbirinden farklıdırlar. Ama hepsinin nuru vardır. Hepsinin nuru vardır. Böyle buyurdu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Esabı kendi cümi fütsemâi bi eyyim iktedaytüm iktedaytüm buyurdu. Bunun üzerine hepsinin nuru vardır. Hangisine uysanız hidayettesiniz demektir. O zaman insan esaptan hangisine uyarsa uysun uysun yarın huzuru de ne olacaktır? Bu hadisi şerife göre. Ya Rabbi ben şu esaba uydum. Sahabedir bu. Sahabeli sahiptir. Hareketleri de şudur ve şöyle demiştir. Ben buna uydum. Cenab-ı Hak onu da hidayette kabul edecektir. Evet. Eshabın hepsi semadaki yıldızlar gibidir. Zira onlar öyle kıymetli zatlardır ki, bakınız Fetih suresini açın, Fetih suresinin 18. ayeti celilesinde şunu göreceksiniz. Estaizübillah, bismillahirrahmanirrahim. Legat radiyallahu anil müminine ize iz yubayi'u. اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَاَلِمَ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ وَاَسْحَابَهُمْ فَتْحَانْ غَر۪يبًا Sadakallahül azim. Buyuruyor ki, bu tabi Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin Hudeybiye'de, Hudeybiye'de, Eshabı ile yapmış olduğu bir ağacın altındaki biat hadisesidir. Ne diyor Cenab-ı Hak? Legat radiyallahu hazreti Allah razi oldu. Razidir Cenab-ı Hak. Kimden? Anil müminine şu müminlerden ki iz yubayi uneke tahteş şecere. Ağacın altında sana biat edenlerden hazreti Allah razidir Habibim buyurdu. Bu biat edenlerin içerisinde hazreti Ebu Bekir'in Sıddık var mı? Var. Hazreti Ömer var mı? Var daha buna benzeyen efendim bütün esap hesabın ileri gelenleri ve bugün aleyhinde konuşulanlar orada var onun için onun için Hazreti Resulullah celle celaluhu bakınız laqad raddi Allahu anil mu'minine iz yubay'uneke tahteshcara ağacın altında peygambere biat edenlerden Hazreti Allah razı oldu Fe alime ma fi onların kalplerinde nelerin olduğunu Hazreti Allah bildi ve fe enzele's onların üzerine sükunet indirdi ve esabehum fethen onlara da yakın bir fetih nasip etti. Hakikaten orada biat edildi. Kısa bir müddet sonra Mekke-i Mükerreme'nin fethi müessir oldu. Evet. Eshab-ı Kiram bu ve ayrıca Cenab-ı Hak Haşr suresinde de bu mevzuda bize, bu hususta bize e, ne olduğumuzu ne olmadığımızı Cenab-ı Hak ayet-i öğretti. Bir de ayrıca bugünlerin geleceğini Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın tarikayla rivayet edilen, bakınız üç hadisi şerif vardır burada bunlar kötü bir sitede var. Birinin, birincinin rivayetici ve ravi tarikat yani e, kendi tarikıyla rivayet edilen Resulullah'a dayanan İbni Abbas radıyallahu anh'dır. İkinci hadisi şerifi rivayet eden ve ikinci hadisi şerifin peygambere dayanan son halkası Hazreti Ömer radıyallahu anh'dır. Üçüncü hadisi şerif Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın tarikıyla rivayet edilmiştir. Hazreti Enes de peygamberimize hizmet eden, hizmet eden ve on bir sene hizmetinde kalmış bir e, sahabedir. Enes İbni Malik Hazretleri. O aynen şöyle diyor. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Enes İbni Malik'in rivayetine göre sahabe-i kiramın ne kadar kıymetli ve ehemmiyetli olduğunu beyan etmek üzere Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Rabbim celle celaluhu beni ve benim arkadaşlarım bana yardımcı olan hesabımı seçti buyuruyor. Hazreti Allah seçti ve biz böyle olduk. Mevla seçti ben peygamber oldum. Diğer arkadaşlarımı da Hazreti Allah insanların içerisinden seçti, ayırdı bana esap oldular. Benim arkadaşlarım oldular. Kıymetlerini böyle ifade ettikten sonra ama ileride, ileride, Ahir zamanda öyle insanlar gelecek ki benim bu kıymetli hesabımın kadrini şerefini düşürmeye kalkışanlar olacak buyuruyor. Kalkışanlar olacak. Onların cenazelerinde bulunmayın diyor Farika aynat. Bakın bu işin vebali çok ağırdır. Esabın aleyhinde olunmamalı. Esap ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim Allah'a nefsim yedi kudretinde olan Hazreti Allah'a yemin ederim ki benim eshabımı seven beni sevdiği için onları sever. Benim eshabımın aleyhinde olan beni sevmediği için onların aleyhinde olur buyurmuşlardır. Evet. Onun için gelin şurada ayeti celileye şöyle bakalım. Bu ayeti celileler Haşr suresindedir. Kur'an-ı Kerim'de. Haşr Sürgün etmek manasınadır esasla Ve bu ayeti celileler medine de beni nadir diye bir Yahudi kabilesi vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Medine'de anlaşma yaptılar. Ee, peygamberimize ve onun etrafındakilerin aleyhinde olmayacaklarına dair peygamberimizle anlaşma yaptılar. Peygamberimiz o anlaşmadan sonra Bedir Harbi yaptı. Bedir Harbi'nde muvaffak olunca bunlar dediler ki ahir zaman peygamberi bu olsa gerek. Bak ne yapıyor? Bu, bu önüne geçilemiyor ve azıcık insanla muvaffak oluyor dediler. Sonra da aradan bir zaman geçti. Aradan bir zaman geçti ve Uhud Harbi oldu. Uhud Harbi'nde Müslümanlar li hikmetin mağlup oldular. Bu mağlubiyeti görünce de ha bunda da iş yokmuş diyerek işi çünkü güce, kuvvete, muvaffakiyete göre ölçüyorlar. Onların kısa aklı bu. Demek bunlarda da iş yokmuş dediler ve bu oradan kalkıp Mekke-i Mükerreme'de efendim bir takım peygamberimizin düşmanları ile anlaşma yaparak peygamberimiz ile aralarındaki olan anlaşmayı bırakıp peygamberimizin düşmanlarıyla anlaştılar. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ...sahabe-i kiramı ordusunu topladı... ...ve bu kabilenin üzerine yürüdü. Yürüdü. Bunun üzerine, onların üzerine yürüyünce de... ...Cenab-ı Hak onların içine öyle bir korku verdi ki... ...korku verdi... ...ve biz dediler... ...ya Muhammed seninle Müslümanlarla harp edemeyiz... ...evet bizim hayatımızı bağışla... ...biz buradan iş eşyamızda ne alabilirsek alalım... ...evet ve buradan bırakıp gidelim Şam tarafına dediler... ...Peygamberimiz de onlara müsaade etti... Kendi evlerini elleriyle yıktılar, tahrip ettiler. Bakın ayeti celle'de bu aynı şeydir. Nitekim bakınız Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hüvellezi o hazreti Allah ahre, cellezi, ahre cellezine keferu min ehlil kitab. Ehli kitaptan böyle küfredenleri Cenab-ı Hak çıkardı. Neden? Min diyarihim memleketlerinden. Li evvelil haşri. İlk sürgün budur. Me zannantum onlar zannetmiyorlardı en yahrucu o memleketlerinden sürüp çıkara çıkmayacaklarını zannediyorlardı. Ondan sonra <gülüyor> ve, zannu, şey, ve zannu ve zannu enhum maniatuhum husunuhum ve yurtlarının etrafındaki kaleleri kendilerine mani olur hiç düşman gelip bu kaleleri geçemez diye düşünüyorlardı ve onlar Cenab-ı Hakk'ın kendilerine yapacağı muameleye Kalelerinin mani olacağını düşünüyorlardı ama fe min hay sulem bu. Onların hiç hesaba katmadığı taraftan Hazreti Allah onlara kudretini gösterdi ve gazefifi gulubim kalplerine korku kalplerine verdi. Neyi verdi? Er korkuyu verdi. Bunun üzerine ne yaptılar? Yuxribu ne bi eydihim evlerini kendi elleriyle yıktılar. Öyle mi? Ondan sonra da oradan ayrılıp gittiler. Buralar çok geride bıraktıkları, götüremedikleri ganimet kaldı. Buna fey denildi ve bunun üzerine de Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o feyi e, Cenab-ı Hakk'ın beyan ettiği şekilde taksim etti. Ve bunları da şöylece Cenab-ı Hak buyurdu ki Bakınız, e, Cenab-ı Hakk'ın bu hususta Müslümanları tarif eden izahı şu oldu. Bir, Habibim şunlara ver. ''Lil fukarail muhacirinellezine uhricu min diyarihim'' diye başladı ve devam ediyor. Habibim Mekke'yi mükerremeden dinleri uğruna memleketlerinden sürüp çıkarılan Medine'ye Allah rızası için gelip sana orada etrafında toplanıp dine yardım eden, sana yardım eden, dine yardım eden ve bütün bu yaptıklarını da Allah'ın rızasını kazanmak için yapanlara ver. Muhacirler bunlardır ve dinlerinde sadık olanlar da bunlardır buyurdu. Dinlerinde sadık olanlar. Şimdi bir an için düşünün Mevla böyle bir muhacir sınıfını beyan etti. Biz bunların içerisinde var mıyız muhterem müminler? Yok. Yokuz. Bakın bu kader onların kaderidir. İki, devam etti Cenab-ı Hak. ''Vellezîne tebevve ve vel iman min kablihim.'' Bir de şu Müslümanlar vardı ki onlar, Mekke'den muhacirler gelmeden evvel Medine'yi yurt edinmişler ve orada iman etmişlerdi. Hakikaten Medine'de daha muhacirler gelmeden evvel inanan bir Müslüman topluluğu vardı. Bunlar nitekim Mekke'ye gelip peygamberimizi davet ettiler. Yararlı olarak sen bizim memleketimize, biz orada sana her şeyle yardım edeceğiz dediler. Ve bunların hususiyetleri de şuydu: "Yuhibbu men hacere ileyhim Mekke'den kendilerine hicret ederek gelen muhacirleri severler ve layecidu fi sudurihim haceten mimma utu." Onlara Peygamberimizin verdiği bir takım inam, ihsan, nimet ve karşı katlerinde en küçük bir kıskançlık ve yüksünme hissetmezler. Hatta ve sirûne ala enfusihim ve levkene bihim hasase. Hatta ve levki kendilerinin ihtiyacı olsa bile o Mekkeden gelen muhacirleri kendilerine tercih ederler. Tercih ederler. Böyle bir meziyet ve hususiyetleri var. İşte bunlar da <gülüyor> ensardır. Medine'nin yerlileridir. Hatta bu ayet-i celilenin imzaline sebep olarak şöyle bir husus da zikredilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir gün bir Müslüman geldi ve dedi ki açlık iyice canıma tabir caizse tak dedi ya Resulallah. İyice acım dedi. Yani ayakta duracak halim yok. Peygamberimiz ilk defa kendinden başladı. Hemen evine sahaber gönderdi. Yiyecek içecek ne var? Evden haber geldi ki hiçbir şeyimiz yok ya Resulallah dediler. Evinde yok. Gelen sahabenin dışı ise Müslümanın durumu bu. Buna karşı iyilik yapması lazım. Bunun için döndü eshaba dedi ki bunu bu Allah'ın misafirini alıp evine götürerek misafir edecek var mı içinizde? Var ya Resulallah ben varım dedi bir tane. Kalktı sahabe ve dedi ki evine götürecek götürdü hanımına dedi ki Allah'ın misafiri var Resulullah verdi eve getirdim ne ikram edebiliriz kadın diyor ki kız çocuğunun yiyeceğinden başka hiçbir şey yok evet bakınız bunun üzerine şöyle diyor hanım bu bize Allah'ın misafiridir Resulullah verdi kız çocuğumuzu kız çocuğumuzu tencereye bir şeyler koyarak onu meşgul et, avut, bir şey verecekmiş gibi yap ve onu aç olarak uyut. Uyut. O uyutluktan sonra lambayı söndürelim, karanlıkta onun yiyeceğini ortaya koyalım, biz de yer gibi yapalım, bu yiyeceği misafire ikram edelim. Ve bu yapılmıştır. Ertesi gün Cebrail aleyhisselam durumu Resulullah'a haber vererek ya Resulallah bu hareketten Hazreti Allah razı oldu buyurmuşlardır. İşte Cenab-ı Hak da onun için bakınız. Ve yüksirune ala enfüsihim. O gelenleri, o aç ve ihtiyaç sahiplerini kendilerine tercih ederler. Çocuğu aç uyuturlar, kendileri karanlıkta yemezler. Komşular şeyini böyle ihtiyaç sahibi, peygamberin verdiği Cenab-ı Hakk'ın misafirini kendilerine tercih ederler buyurdu. Ondan sonra da ve men yuga şuhha nefsihi genel hüküm bu. Bunlar izah edildikten sonra hüküm genelleştirildi, umumileştirildi. Ve men yuga şuhha nefsi kim nefsinin cimriliğinden kurtulur fe ulaike humul muflihun. O felaha erer buyurdu Hazreti Allah. Bu herkes için böyle. Ondan sonra şimdi Cenab-ı Bakınız Medine'nin yerlisi Ensar'ın durumu da bu. Biz bu Ensar'ın içerisinde var mıyız muhterem müminler? Orada da yokuz. Bundan sonra Cenab-ı Hak devam etti. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ Bundan sonra kıyamete kadar gelecek Müslümanlar var. Evet, biz bunların içinde var mıyız, yok muyuz? Elhamdülillah. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ Bu muhacir ve ensardan sonra gelecek, kıyamete kadar Hazreti Muhammed'i peygamber kabul edecek, ondan sonra o eshabı rehber kabul edecek, ve onların yolunda Hazreti Allah'a inanmış Hazreti Kur'an'a gönül vermiş Müslümanlar da olacak Bunlar ne diyecekler Cau Bunlar gelecek Bundan sonra da Diyecekler Rabbena ufirlene, Rabbim bizi affet diyecekler Evvela Çünkü yaşadıkları devir Hakikaten bozulmuş bir devir öyle değil mi Şimdi biz şu, şu içinde Bulunduğumuz devri bir düşününüz Ne halde İnsanlar ne durumda? Neler insanlara dayatılıyor ve neler yaptırılmak isteniyor öyle mi? Hazreti Allah Celle Celaluhu ile adeta harbi ilan eden insanlar var. Bunların bir kısmı da elinde imkan var. Fakir fukara Müslümanın üzerinde söz sahibi öyle mi? Dünyada bu ve buna benzeyen durumlar maalesef var. O, o böyle bozuk bir devirde dünyaya gelen insan kusuruyla, kusuruyla, hata, hatalı vesaire ibadet yapar ve o da ne der? Rabbenağfirle na rabbim bizi affet. Daha veli ihvanin ellezine sebakuna bil iman bizden evvel iman etmişleri de affet. Hem de Hazreti Muhammed'enil Mustafa'ya kadar. Hatta Hazreti Adem Aleyhisselam'a kadar bizden önce inanmışları da affet Allah'ım derler. Bakın geçmişin aleyhinde konuşmak yok. Gücümüz yettiği kadar onların da lehinde olup onlar için Cenab-ı Hak'tan istemek var öyle değil mi? Çünkü bir melek şunu demiştir. Bir insan Müslüman kardeşi için iyilik istediği zaman melek geliyor diyor ki o kardeşine istediğin de senin için Cenab-ı Hak sana da, da versin diyecektir. O Müslüman kardeşine istediğini Cenab-ı Hak versin, sana versin diyecektir. Biz böylece Müslüman kardeşlerimize geçmiş sahabe hakkında istediğimiz iyi niyetlerimiz aslında kendimiz için isteklerdir. Bizim namımıza o istekleri melekler dile getiriyor. Ya Rabbi bunların, bunların bu geçmişleri hakkında söyledikleri iyilikleri bunlara ver Allah'ım diyecektir. Melekler. Ve ondan sonra... Bakınız devam ediyor. Ve le tecal fi gulubina gillen villezine amenu. Ya Rabbi, iman edenler hakkında bizim kalbimize kötü düşünceler, yanlış fikirler sokma Allah'ım. Onların aleyhinde olmayalım Rabb'im diyeceklerdir. İnneke rabbena inneke Raufur Rahim. lazim. Cenab-ı Hak raufdur, rahimdir. Bizim inancımız bu olacaktır. İşte biz bunlarız ve bizim imanımız ve inancımız böyledir. Ya Rabbi, duyduklarımızla, öğrendiklerimizle, rızayı şerifine muvafık şekilde amel etmeyi nasibi müyesser Allah. Dillahil Fatiha.